Radyo Tiyatrosu. Arzunun Bedeli. Yapım Mehmet Kösoğlu. Yazan Friedrich Dart. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme Yönetmeni İskender bağcılar Kayıt Montaj. Ahmet Atalay, program yönetmeni Erol Güldiken. Eh, ne berbat bir hava. Yağmur sabahtan beri yağıyor. Öyle ama biz polisler için havanın güzel ya da kötü olmasının bir anlamı yoktur, olur. Biliyorum Müfettiş. İyi havada da kötü havada da görev mutlaka yerine getirilmesi gereken kutsal bir kavram Şey yavaşla Voltur Bayan Huf'un evi şu aşağıdaki büyük Aha. bir Peki efendim Hadi Hadi açın şu kapıyı sıkılmamış çamaşra döndük burada. Sakin ol komiser Buyurun ee, Bayan Huf'la görüşmek istiyoruz Kim diyeyim efendim ...polis dersiniz. Polis mi dediniz? <gülüyor> buyurun buyurun içeri girin yağmur altında durmayın efendim. Teşekkür ederiz. Ben şimdi hanımefendiye haber veririm geldiğinizi. Siz içeride istirahat edin. Harika bir ev değil mi efendim? Evet eşyaların hepsi de klasik. Evin her tarafından zenginlik akıyor bu otur. Acaba evin sahibesi de eşyalar kadar güzel mi dersiniz? He? Bilmem bunu ancak kendini gördüğümüz zaman anlayabileceğiz. İyi akşamlar beyler... İyi akşamlar... Ee, bayan Hufsunuz değil mi? Evet benim... Rahatsız ettiğimiz için özür dilerim... Ben emniyet müdürlüğü araştırma bürosundan müfettiş Wilkins... Ee, bu beyde yardımcım komiser Walter Case. Ah. İyi akşamlar bayan... Şey üzgünüm evimize ilk kez polisler geliyor... Böyle durumlarda neler söylenir ne yapılır bilemiyorum... Şaşkınlığımı mazur görün... Çok basit bayan Huf. Doğruyu söylediğiniz an mesele kalmaz... ...oturmaz mısınız? Evet müfettiş ziyaret sebebinizi sorabilir miyim? <gülüyor> Tabii e, kocanızın adı Steve Hoof'tu değil mi? Hı hı. E, City'de Fuka Caddesi'nde bir ticarethanesi varmış doğru mu bayan? Evet doğru. Eh, bugün Mart'ın 24'ü. Kocanız ayın 18'inden beri bürosuna uğramamış... Ee, bu arada çok önemli randevuları olduğu halde ortalıkta görünmemiş. Bankadaki parasından da çekmemiş. Ayrıca kimseye bir haber de bırakmamış. Evet öyle. Ama bu sizi neden ilgilendiriyor anlamadım. Ben kocamın kaybolmasıyla ilgili bir şikayette bulunmadım ki polise. Bayan Hoof siz bulunmadınız ama... ...kocanızın iş yerinde çalışan Burke Smith adlı yönetici... ...Bay Hoof'un kaybolmasından endişe duyarak polise başvurdu. Olabilir. Bayan Huf. Evet. Bakın Bayan Huf. Polise sizin başvurmanız gerekmez miydi? Öyle mi? Eh, tabii öyle bayan. Genellikle bir koca kaybolursa bunu karakola karısı haber verir. Bakın Müfettiş Bey. Kocam ilk kez kaybolmuyor ki daha önce de olmuştu bu tür kaybolmaları. Evet ama kocanızın önceki kaybolmalarında kaçamak yaptığını tespit ettik. Belki size haber vermiyordu ama iş yerine ne yaptığını, nerelere gittiğini bildiriyordu. Ayrıca bu tür kaçamakları da iki günden fazla sürmüyormuş. Oysa şimdiki kayboluşu çok farklı. Siz buraya beni sorgulamak için mi geldiniz? Evet Bayan Huff. Peki benden önce kocamın metresini de sorguya çekme zahmetine katlandınız mı acaba? <gülüyor> Çektik tabii. Siz bizi ayakta mı uyuyor zannettiniz? Ne dedi size? <gülüyor> Hiçbir şey. Sadece kocanızın kaybolmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Peki söylediklerine inandınız mı? İnandık tabi. Ay, kocanız ayın 17'sinde saat 18'de bürosundan ayrılmış. Aynı saatte Paris kahvesinde metresiyle buluşmuş. Kadına ertesi gün görüşeceklerini söyleyerek vedalaşmış. Daha sonra da saat 19'da garajdan arabasına benzin doldurtmuş. Sonra da eve gelmiş. Bu da bize gösteriyor ki Bayan Huf kocanızı en son gören kişi sizsiniz. Kocanız o gece saat kaçta eve geldi? Şey, sanırım yedi buçuğa doğru. Peki ne yaptınız? Yemeğe oturduk hemen. Hizmetçiniz o gece izinliymiş galiba, öyle mi? Evet, izinliydi. Halbuki hareketlerinize yani. dikkat edin Bayan Uf. Burada soruları sadece biz sorarız. Evet, devam edin. Sonra? Yemeğimizi yedikten sonra... ...Steve'le televizyonda boks maçı seyrettik. Daha sonra da o bir içki alarak yatmaya çıktı. Aynı odada yatmıyor musunuz? Yani odalarınız ayrı mı? Evet ayrı. Yıllar önce odalarımızı ayırmıştık. Neden? Komiser sanırım bu sorunun cevabını vermek zorunda değil. Bayan hu anladığım kadarıyla mutsuz bir insansınız değil mi? Çünkü genellikle yataklarını ayıran çiftler geçimsiz <gülüyor> ve mutsuz olurlar. Beni anladığınıza sevindim müfettir. <gülüyor> Steve ile aşk evliliği yapmıştık ama gerçek yüzünü evlendikten üç yıl sonra anladım. İlk kez gecikeceğini söylemişti telefonda Sonra o gece gömleğinde ruj lekeleri gördüm Tabii yalan söylemişti Ama ben aldatıldığını anlayan bütün genç kadınların duyduğu acıyı çektim Hatta kendimi öldürmeyi bile düşündüm e Neden öldürmediniz peki? Walter e Bırakın müfettiş arkadaşınız istediği soruları sorsun e Neden mi kendimi öldürmedim komiser? Çünkü yaşamayı seviyorum. Ayrıca insan zamanla çirkin bulduğu şeylere de alışabiliyor. Bu soruşturma günlerce sürecekse... ...size de alışabileceğimi sanıyorum komiser. Benim için fark etmez bayan. <gülüyor> ee, Bay Hoof'la evlenmeden önce bir mağazada basit bir tezgahtardınız değil mi? Walter, nezaketin ucunu kaçırmaya başlıyorsun. Ee, evet komiser, sıradan basit bir tezgahtardım. Ama sizin sandığınız gibi onunla parası için evlenmedim. Onu seviyordum, hala da seviyorum. E, peki, devam edelim. E, kocanızın yatmaya gittiğini söylemiştiniz sonra. E, sonra da ben odama gittim. E, peki sonra? <gülüyor> uh, uyandığım <gülüyor> zaman saat dokuztu. Hizmetçi elektrik süpürgesiyle halları temizliyordu. Ona kocamın gidip gitmediğini sordum. Hmm. O da bana odasının boş olduğunu, kendisini görmediğini söyledi. Ee, arabası garajda mıydı? Evet, garajdaydı. Peki şaşırmadınız mı? Bu size garip gelmedi mi? Neden garip gelsin ki? İstasyon bize çok yakın. Bu yüzden kocam kimi günler işe trenle gidip gelirdi. Peki kocanız son akşam ertesi günü bir yerlere gideceğinden söz etmiş miydi size? Hayır etmemişti e, Giderken yanına bavul filan almış mıydı? Hayır almamıştı hmm. Bütün eşyaları olduğu gibi duruyor gardırobunda Bayanov, Buraya gelmeden önce istasyon memurlarıyla konuştuk Hiçbiri o gün kocanızı trene binerken görmemişler Yanılmış olamazlar mı komiser? E, bayan Uf, Elimizde arama emri yok ama Evinize aramamıza izin verir misiniz? ...arama emrine gerek yok müfettiş. Evimi istediğiniz gibi arayabilirsiniz. Bir şey bulabildi mi bu Hayır şef. Her şey son derece normal görünüyor. Hmm. Bay hufun ne ölüsü ne de dirisi bu evde yok. Ya öldürüp başka bir yere götürdü kadın... ...ya da bir suç ortağı var. Hmm. Hanımefendi beni size yardım etmem için gönderdi. Eh, sen hizmetçisin değil mi? Evet efendim. Adın ne senin? Helen Regans efendim. Ayın on yedisinde köşke saat kaçta geldin Helen? Gece arasından sonra. Saat biri geçiyordu. Ha. Peki odana çıktığın zaman beyefendinin horultusunu duydun mu? Hayır. Yalan söyleme Helen. Yoksa çok fena olur. Yalan söylemiyorum. Çünkü beyefendi horlamaz. Ya öyle mi? Neyse söyle bakalım. O gece eve geldiğinde beyefendinin evde olduğunu anlamış mıydın? Anlamıştım tabii. Nereden anladın? Şey... Arabası garajdaydı da. Gidip baktın mı? Hayır. Ama arabası garajda olmadığı zaman garajın kapısı açık durur. Ha demek o gün garaj kapalıydı. Evet efendim. Sabahleyin kaçta kalkmıştım? de. Ben hep sabahları 7'de kalkarım. E peki kalkınca ne yaptın? Beyefendi uyandırmaya gittim. Çünkü o sabahları erken giderdi işe. Bana da her sabah kendisini uyandırmamı söylerdi. Tamam tamam. Uyandırmak için odasına gittin. Eee kalkmış mıydı peki? Evet. Mutfakta dibinde artıyla kahve fincanı duruyordu. He <Gülüyor> Anlaşıldı Şef Hı. Ben biraz bahçeyi gezmek istiyorum e, Tabi tabi gidebilirsin komiser Bayan Eyalo Buyurun müfettiş bey Ertesi günü yani Bay Huf'un kaybolduğu gün karısı neler yaptı e, Kitap okudu televizyon seyretti Müzik dinledi İşte hep böyle şeyler yaptı e, Peki bayan Huf kalktığında sana kocasının gidip gitmediğini sordu mu Sordu ben de gitmiş dedim Evet soruşturma nasıl gidiyor müfettiş bey Bir şeyler bulabildiniz mi bari ee, Hayır bayan uf Henüz esrarı aydınlatabilecek bir şey bulamadık Müfettiş Evet bayan uf Bana açıkça söylemenizi istiyorum Benim Kocamı gerçekten öldürmüş Olabileceğimi düşünüyor musunuz ee, Ben değil ama Komiser Walter düşünüyor bayan uf Bir şeyler bulabildin mi boldur? Hayır efendim. En ufak bir iz bile yok. Toprağı iyice araştırdım. Belki öldürüp bahçeye gömmüştür diye. Hmm. Bence kadın temiz boldur. Kocasının kaybolmasıyla bir ilgisi yok. Ben aksini düşünüyorum şef. O kadın suçlu. <gülüyor> ama çok hoş, çok güzel... ...çekici bir kadın öyle değil mi? Evet ama... ...ben hoşlanmadım bu kadını. Hem... E, ...hem genç hem de güzel... ...erkekleri kendisine aşık edebilecek cazibeye sahip o Walter. Yine de kocasını öldürebilecek kadar kötü ruhlu bir ama. Sözlerine dikkat et Walter. Şu anda onu suçlayacak en küçük bir delil bile yok elimizde. Doğru. Şu anda yok ama yakında olacak şef. Hizmetçiyi dinledim. Adam o sabah kahvesini içip çıkmış ve gitmiş evden. Bu durumda güzel karısı temizle çıkmıyor mu? Şef, siz de bilirsiniz ki böyle kadınlar hiçbir şeyi rastlantıya bırakmazlar. Bu numaralar polisi şaşırtmak için ayarlanmıştır. Bayanov çok güzel ama çok da akıllı bir kadın olabilir komiser ama Aa, bak Neoshev yoksa kadına aşık mı oldunuz ha? Şey ben yani saçmalama Walter ayrıca öyle bile olsa görev her şeyden önce geliyor biliyorsun. Kadın için iyi bir soruşturma yapmanı istiyorum senden Memnuniyetle şef Siz o işi bana bırakın hı hı. <Gülüyor> Müfettiş bir kız e, Efendim bir bayan sizinle görüşmek istiyor Gelsin Müfettiş Filthens Bayan Huf uh, Sisa hı hı. Buyurun Sizi tekrar gördüğüme çok sevindim Buyurun buyurun oturun <gülüyor> e, Nasılsınız müfettiş Teşekkür ederim Ama herhalde buraya kadar hatırımı sormaya gelmediniz Buyurun sizi dinliyorum bayanım Evet Sizden olayla ilgili bilgi almaya geldi müfettiş Daha ne kadar zaman polis takibi altında bulunacağını bilmek istiyorum şey bakın... Sizin gözünüzde şüpheli bir insan olduğumu biliyorum. Bu yüzden bazı tedbirler almanızı da haklı buluyorum. Ama köşkün çevresi polis kaynıyor. Ayrıca telefonlarım da dinleniyor. Bakın Bayan Uf. Sıkıntınızı anlıyorum ama görevimiz bize bunu yapmamızı emrediyor. Polislik mesleği her şeyden ve herkesten kuşku duymamızı emreder. Bilmem anlatabiliyor muyum? Eh, müfettiş ister inanın ister inanmayın ama ben suçsuzum. Ayrıca kocamın kayboluşuyla ilgili neden bir tek benden şüphe ediyorsunuz bunu anlamakta güçlük çekiyor. Ne demek istiyorsunuz anlayamadım bayan bu. Kocamın benimle, benimle bir zoru yoktu müfettiş Wilkins ama o bir bunalım geçiriyordu. Birincisi işleri iyi gitmiyordu İkincisi de ne yazık ki gönlünü kaptırdığı metresi. Sanırım metresi olacak o kadın Steve evlenelim diye zorlayarak bunalıma sokuyordu e, Bu iki sebep bir insanı evinden kaçırtmaya yeter de artar bile Öyle değil mi? Merak etmeyin Bayan Uf. Biz her türlü ihtimali göz önüne olarak yapıyoruz bu soruşturmayı Şüphelendiğimiz bir tek kişi de siz değilsiniz ah, Bunu duyduğuma sevindim müfettiş e, Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın Ay. İyi günler <gülüyor> e, Bayan Uf. Evet müfettiş. Kocanızı öldürdünüz mü? Ah, çok ileri gittiğinizin farkında evet. mısınız müfettiş? Siz e, Bay Huff'un yanında kaç yıldır çalışıyorsunuz Bay Smith? 10 ee, yıldan fazla oldu. Kendisi bu büroda ne iş yapıyordu? Bizim işimiz gayrimenkul üzerinedir. Biliyorsunuz son zamanlarda inşaat işleri alıyordu. Ev yapıp satıyoruz biz. Ama anladığım kadarıyla bu iş büyük para gerektirir. Steve Hoof'un bu kadar parası var mı? Hayır yok. Ee, ama biz yapacağımız işin yüzde altmışını bankalardan kredi olarak alırız. Ee, buna karşılık da binaları bankaya ipotek ederiz. Peki ya yüzde kırkı? Onu nereden temin edersiniz? Ee, piyasadan, yüksek faizle borç veren kişilerden, kuruluşlardan... Demek şu anda yaptığınız işin yüzde 60'ını bankalardan, yüzde 40'ını da tefecilerden almış bulunuyorsunuz öyle mi? Ha, aşağı yukarı öyle. Peki Steve Huff'un işleri nasıl? İşleri fena değil. Yeni bitirilmiş binalar var. Ama ortadan kaybolunca bir sürü iş askıda kaldı tabii. Binaları satarsa bankalardan aldığı kredileri rahatça geri ödeyebilir. Peki ya piyasadan yani, yani tefecilerden aldığı paralar... Onun karşılığı var. Mı? <gülüyor> Olmaz olur mu? Bankada yüklüce bir hesabı var. O parada tefeciden alınan krediyi karşılar. Yani anladığım kadarıyla Steve Huff'un büyük bir serveti yok. Alacakları ile borçları ancak birbirini karşılıyor, öyle değil mi, Bay Smith? Evet, aynen dediğiniz gibi Müfetiş. O zaman bu şartlar altında Steve Huff'un ölümünden karısının paraca bir çıkarı olmayacaktır, öyle değil mi? Hay, paraca bir çıkarı olamaz. Güzel. ...benim de öğrenmek istediğim buydu. Hmm. Şimdi sırada bir ziyaret daha var. Ay demek polisiniz ha? <gülüyor> evet, polis müfettişi Wilkins. Eee? Ne istiyorsunuz benden? Çok açık konuşacağım sizinle Bayan Flüger. Hmm. Siz Steve metresiydiniz değil mi? Hmm. Steve benim da. Peki şu ana kadar ondan hiç haber aldınız mı? Hayır. Hem bana baksanıza siz neden beni sorguya çekiyorsunuz bakayım? Steve'in karısını sorgulasanıza... ...kadın kocasını öldürüyor onu bırakıp beni sorguluyorsunuz. Ha? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun Bayan Flüger. Bayan Hufu cinayetle suçluyorsunuz. Peki onu kocasını öldürürken gördünüz mü? Ay görmem şart mı yani? Steve'i o kadını öldürdüğüne kalıbımı basarım. Bu evin kirasını Steve Hufu mu veriyor? Aa, mu? O veriyor tabii. Ben de evine kirayı. Hem kirayı veriyordu hem de bana bakıyordu. Ama ben de onun uğruna her şeyimi vermiştim Steve'e. Ne kadar zamandır Steve'in metresliğini yapıyorsunuz? Ah, altı aydan beri... Peki sizinle evlenmek için boşanacağına söz vermiş miydi size? dermez olur mu? Boşanacağın derdi başka bir şey demezdi. Karısına da söylemiştir herhalde. Ama ne karısından boşandı ne de sizinle evlendi. Peki söyleyin bakalım. Hiç Steve Huff'u sizinle evlenmediği için tehdit ettiniz mi? Ben mi? Bu da nereden çıktı? Sakin olun. Ben ettiniz demedim. Ettiniz mi diye sordum sadece. Yo neden tehdit edeyim ki onu? Siz güzel bir kadınsınız Bayan floger. ...ve sizin gibi kadınlar yağlı bir kapı buldu mu onu kolay kolay bırakmak istemez. Steve Huff da sizin için öyleydi. Adamı mutlaka karısından boşatıp kendinizle evlenmeye zorlamışsınızdır. Ee, ben... Steve'in gözünü korkutmak için mutlaka karısını aramışsınızdır öyle değil mi? Hadi boşuna inkar etmeyin. Biz her şeyi biliyoruz. Bayan Huff mu söyledi bunu size? Evet, karısına telefon açıp ona kocasının metresi olduğumu söyledim. Hatta ondan boşalıp beni evleneceğini de söyledim. Ne varmış bunda? Hemen karısına telefon açtığında Steve de yanımdaydı. Say mı? Ee, peki size herhangi bir tepki göstermedi mi? Ah, önce kızdı ama sonra korktu benden ve bana bir hafta içinde bu işi bitireceğini, karısına boşanmalarını söyleyeceğini söz verdim. Ah, ertesi günde ortadan kayboldu zavallıcık. Ee, şimdi neden onu karısını suçladığımı anladınız mı? Evet, Soruşturma nasıl gidiyor? Herhangi bir şey bulabildiniz mi? Pek bir şey yapamadım. Sorgu yargıcından bir arama emri alarak... ...Bayan Of'un evini bir kere daha iyice aradım. Ne? Ee, peki bana neden haber vermedin? Özür dilerim şef ama bu soruşturmayı bana vermiştiniz. İstediğim gibi hareket etmekte serbest olduğumu sanıyordum. Her neyse her neyse. Ee, evi aradın bir şey bulabildin mi peki? Kalülfer dairesini araştırdım. Kalorifer dairesi mi? Neden? E kadın kocasını öldürdükten sonra... ...cesedini kalorifer kazanında yakmış olabilirdi onun için. Ya. E peki Steve Huff'un küllerine rastlayabildim mi bari? Kazanın içinde kül vardı ama... ...tabii bunun insan külü mü yoksa kömür külü mü olduğunu... ...bilemediğim için tahlile yolladım. Hoş tahlilden bir sonuç çıkacağını sanmıyorum ya. Daha sonra evin döşemelerini... ...pertavsızla inceledim. Kan izi mi aradım? Bulabildin mi? Hayır. Ama şuna inanıyorum şef. O kadın, yani bayan Huf, şeytanın ta kendisi sanki. Cinayet gecesi köşe gelene olmadığına göre cesedi evden çıkarmasına imkan yok. Ceset evden dışarı çıkmadığına göre ya bahçede gömülü olması gerekir ya da kaloriferde yakılması. Ama sen ne bahçede gömülü bir ceset bulabildin ne de kalorifer kazanında yakılmış bir ceseder rastlayabildin. Söyler misin Walter? Neden bu olayın cinayet olduğu üzerinde duruyorsun? Anlayamadım sen. Neden Steve Huff'un kaçabileceğini hiç hesaba katmıyorsun? Bence o adam kaçtı konser. <Gülüyor> Müfettiş Wilkins buyurun. <Gülüyor> Müfettiş Bey Ben Smith. Steve Huff'un bürosundan arıyorum. Ah evet hatırladım Bay Smith. Hayrola? Yoksa patronunuz bürosuna geldi mi? E, e, hayır. Ama başka bir felaket oldu müfettiş. Mahvolduk, rezil olduk. Allah aşkına söylesenize neler oluyor orada Bay Smith? Steve Hoof bankadaki bütün parasını çekmiş müfettiş bey. Şimdi alacaklılar kapıda bekliyorlar. Mahvolduk efendim. Ne yapacağımı şaşırdım kaldım. E, dur dur dur dur bir dakika. Steve Hoof bankadaki parasının hepsini çekmiş mi dedin? E, evet efendim. E... Steve Hoof parayı ne zaman çekmiş Bay Smith Kayboluşundan bir gün önce e, Bürodan ayrılmıştı o gün şeye gidecekti e, Bayan Flügel'e yani metresine Gitmeden önce bankaya uğrayıp bütün parayı çekmiş Peki paranın tamamı ne kadardı Bir milyon dolardı e, Bana bir akıl verin efendim Ben ne yapayım alacaklılar sökün etmeye başladı İflas ettik resmen Yapacağınız en iyi şey Kapıyı kilitleyip evinize gitmektir Bay Smith Ne olmuş müfettiş Steve Huff kaybolmadan bir gün önce bankaya uğrayarak 1 milyon dolarını çekmiş ve ertesi sabahta kaybolmuş. Ya öyle mi? Hı hı. İşte bu ilginç. Bu da benim tahminimi doğruluyor boldur. Yani Huf'un cinayete kurban gitmediğini, kendi rızasıyla paralarını alarak kaçtığını gösteriyor bize. <gülüyor> Olabilir tabii. Düşün komiser cebinde beş kuruşu olmayan Steve Huff inşaat yapmak için gerekli paranın yüzde altmışını bankalardan yüzde kırkını da piyasadan tefeciden alıyormuş. Tabi bu işler umduğu gibi gitmeyince bankadaki bir milyon doları çekip kaçıyor. Böylece hem alacaklılardan kurtulmuş oluyor hem de karısı ve metresinden kurtulmuş oluyor. Yani size göre Steve Huff öldürülmedi kaçtı öyle mi Evet benim tahminim bu. Bu yüzden boşuna bayan Huf'u rahatsız edip de... Peki kendi... söyler misiniz? Neden akşam eve giderken arabasının deposunu doldurttu? Yani demek istiyorsun ki... ...Steve arabayla kaçmadığına göre... ...neden deposunu doldurttu? Bunun cevabı basit komiser. Ertesi günü işe gelecekmiş havası vermek için. Alacaklıları ürkütmemek için. Bence siz yanlış yoldasınız şef. Ne demek istiyorsun komiser? Bay Huf'u suçlayacağımıza... ...onu dürüst olarak kabul edersek... ...olayı daha çabuk çözeriz demek istiyorum. Peki diyelim ki Steve Huff e, ...namuslu bir vatandaş ve kaçmadı. O halde kayboluşundan bir gün önce... ...o bir milyon doları neden çekti? Söyle bakalım şimdi. Belki de parayı başka bir bankaya yatıracaktı. Neden? E, siz de biliyorsunuz ki yaptığımız tahkikat sonunda... ...Steve huff'un dört tefeciye borcu olduğunu... ...tespit etmiştik. Ve bu adamlara kaybolduğu gün... ...ayın... ...18'inde randevu vermişti. Bu amaçla Steve... ...ayın 17'sinde bankadaki 1 milyon dolarını çekti. Neden? E, adamlara borç senedine karşı tamamını değilse de... ...bir kısmını nakit para vererek... ...geriye kalan borçlarını ertelemek için. Biliyorsunuz nakit para her zaman tesirlidir şef. Hem diyelim ki... ...kaçmaya yeltenen bir insan... ...neden borçlularına durup dururken... ...randevu verip de kışkırtsın? Olabilir. Akla yakın bir senaryo... Ama ben o adamın paralarla tüydüğüne inanıyorum, Voldur. Öyle de olabilir, bir soyguna da kurban gidebilir. Bayan Huf'un evinde arama yaptım. Eğer kadın kocasını öldürmüş olsaydı, bir milyon doları da almıştı. E, para nakit olduğuna göre ve kadın hiç dışarı çıkmadığına göre parayı evde saklamıştır. Doğrusu ben köşkte para değil, ceset aradım şef. Hay Allah! Burada oturup ihtimaller üzerinde konuşurken önemli bir şeyi unuttuk, bu. Nedir o şef? ...Steve bankadan aldığı o bir milyon doları neyin içine koymuştu acaba? Evet evet hatırlıyorum tabii... Eee... <Gülüyor> bay Huf... ...şehir... <Gülüyor> o gün ayın kaçıydı bakayım... On <gülüyor> yedisiydi. Akşam üzeri geldi. Ben de vezniyi tam kapatmaya hazırlanıyordum. <gülüyor> Paramı çekecek dedi. E, ne kadar çekeceksiniz Bay Huff diye sordum. Bakın bizim <gülüyor> için önemli olan Steve Huff'un parayı neyin içine koymuş oldu? E, anlatıyorum ya efendim. E, e, evet e, sordum. Ne kadar çekeceksiniz Bay Huff dedim. O da bana dedi ki, Bana bak yaşlı e, Baykuş traşçı bırak. Huf o 1 milyon doları neyin içine koyda? Biliyorsan söyle de uzatma. Bir şey e, naylon bir poşete efendim. Tamam, öğrenmek istediğimiz buydu. Hadi gidelim şef. Vay canına. Adam bir milyon doları içine ıspanak konan bir naylon poşete koymuş ha. Ben söylüyorum ama sen inanmıyorsun buldur Bu adam çok akıllı ve ne yaptığını bilen biri. Şu telefonu uzatır mısın bana? Ah Kimi arıyorsunuz şef? Bayan Flüger'i. Steve Hoof'un metresini mi? Evet. Alo. Bayan floger Evet benim ee, Ben müfettiş Wilkins ee, Rahatsız ettim sizi Aa, Siz mi siz müfettiş buyurun Steve Huff kayboluşundan bir gün önce size gelmişti O gün elinde herhangi bir şey var mıydı İyi düşünün lütfen Bu çok önemli <gülüyor> Düşünüyorum Aa, Evet evet elinde bir şey vardı sanki Aa, Tamam şimdi hatırladım Plastik bir poşet torba vardı Ah tamam Teşekkür ederim bayan Flüger Bunu öğrenmek için mi beni aradınız yani Çok mu önemliydi sizin Hem için Hem de nasıl Biliyor musunuz o poşetin içinde tam bir milyon dolar vardı Ne Buyurun ah, Siz misiniz müfettiş bey buyurun efendim Bayan Huf evde mi Helen? Evde. Buyurun efendim. Aa müfettiş Wilkins. Hoş geldiniz. Nasılsınız Bayan Huf? <gülüyor> ne iyi ettiniz de geldiniz. Canım öyle sıkılıyordu ki bu gece. Sizi rahatsız etmedim ya Bayan Hoof. Müfettiş lütfen bana Doris deyin. Sizin ön adınız ne? Leonhard. Hmm, çok beğendim adınızı Leonard Wilkins Tam bir entelektüel ismi Çay içer miydiniz, Leonard Zahmet olmazsa hmm. eh, Buyurun Gelişinize gerçekten çok sevindim Leonard Geceleri hiç sevmiyorum Bana yalnızlığımı Mutsuzluğumu hatırlatıyor Kocanız yanınızda olmadığı için mi Yok duygularım onun kayboluşuyla ilgili değil Leonard O buradayken de ben yalnızdım Bilmem ne demek istediğimi anlayabiliyor musunuz? Evet tabi anlıyorum Çayı çok güzel demlemişsiniz Bir bardakta dışarıda beni takiple görevlendirdiğiniz polis memuruna versem bir mahsur var mı acaba? ...demek ki onun, onun farkına vardınız... ...inanın kızmıyorum size Leonard... ...siz dürüst, iyi, yakışıklı bir polisiniz... ...kaybolan benim kocam olduğuna göre... ...şüphelerin benim üzerimde toplanması da normal... Bayan ee, ...bayanım... ...şey pardon Doris... ...size bir şey sormak istiyorum... Hı? ...kocanız kaybolmadan bir gün önce eve geldiğinde... ...elinde herhangi bir şey var mıydı... ...hatırlayabiliyor musunuz? Aa, tabii tabii... Ee, ...naylon bir poşet vardı... ...neden sordunuz... ...o poşetin içinde bir milyon dolar vardı. Ne? Sahi mi söylüyorsunuz? Evet. Oh. O akşam eve gelirken bankadan çekmiş parayı. Peki sizce neden çekmiş parayı Leonard? Bana kalırsa borçlulardan kaçmak için. Ama yardımcım komiser Walter'a göre... ...kocanız o parayı borçlulara bir miktar dağıtmak için çektiğini tahmin ediyor. Sizce neden çekmiş olabilir Doris? Oh, bilmiyorum. Belki de metresiyle daha rahat yaşamak için yapmış olabilir. Önce kendi kaçtı, bir zaman sonra da metresi onun peşinden gidecektir. Metresi hiçbir yere kaçamaz. Kendisi gece gündüz sizin gibi polis takibi altında. Attığı adım bile izleniyor. Bence Steve resmen bir milyon doları cebine atıp kaçtı. Olabilir. Zaten iki ihtimal var. Steve ya kaçtı ya da onu ben öldürmüşümdür. Hayır, hayır. Onu sizin öldürdüğünüze inanmıyorum Doris. Onu siz öldürmediniz değil mi? Tabii ki ben öldürmedim Leonard. Size şahsi bir soru soracağım Doris. Hı hı. Kocanızı seviyor muydunuz? Ah, size çok dürüst cevap vereceğim Leonard. Steve varlıklı ve yüzüne bakılır bir erkekti. Onu sevdiğimi söyleyemem ama ben fakir bir hayat yaşamıştım. Bu yüzden de ondan etkilenmiştim. Evlenme teklif edince de hemen kabul etmiştim. Ama düşündüğünüz gibi delice bir aşk olmadı aramızda. Bir soru da ben sorabilir miyim size? Tabii doğru sorabilirsiniz. Evli misiniz? Hayır, hiç evlenmedim. Neden? Yoksa aradığınız gibi birini bulamadınız mı? Evet, ömrüm boyunca sizin gibi birini aradım hep. Benim gibi birini mi? Evet, sizin gibi güzel, müşfik, sevecen ve akıllı. O halde geç de olsa buldun artık Leonard. Nasıl? Leonard sen beni... ...anladığım kadarıyla... ...seviyorsun. Beni itirafa zorluyorsunuz Doris. Evet öyle. Hadi itiraf et artık bu gerçeği. Utanma polisler de sever. Onlar da aşık olur Leonard. Hadi beni sevdiğini söyle. Evet. Ben seni seviyorum Doris. Yiyecek bir şeyler hazırlamamı ister misiniz efendim? Karnını açma Leonard? Ee, bir şey yer miydin? Yok hayır. <gülüyor> ee, ben artık gideyim Bayan Huff. Çay için çok teşekkür ederim. Ee, sizi kapıya kadar geçireyim müfettiş bey. <gülüyor> Leonard en kısa zamanda gene bekliyorum seni. Geleceğimden emin olabilirsin Doris. Ah, kapımış. Sabah sabah kim gelebilir ki? Geliyorum. Geliyorum. Buyurun. Ah, Doris, senin burada işin ne? Girebilir miyim Leonard? Tabii tabii, buyur. Beni gördüğüne şaşırdın mı Leonard? ...şaşırmadım dersem yalan olur. <gülüyor> o halde hemen konuya gireyim. Kocamın bankadaki paralarını alarak... ...ortadan yok olduğunu öğrenen alacaklar kapıya dayandı. Hmm. Sevmesem de Steve kocamdı. Onun borçlarını ödemek istiyorum. Bu çok dürüst bir davranıştı Tabii şahsi bir servetiniz varsa. O, Hufla evlenmeden önce sıradan bir tezgahtar olduğumu biliyorsun. Doğru, unutmuştum bunu. ...arabayı, köşkü, mücevherleri, kürkleri satmayı düşünüyorum. Bütün bunları satsam bile bir milyon doları temin edemezsin Doris. Ayrıca köşk ve araba Steven üzerine kayıtlı. Onları satamazsın. Geriye kalan mücevherler ve kürkler kaç para eder ki? Doğru. Bilmem ki ne yapsam elimden ancak bu kadarı geliyor. Bu kadarını düşünmek bile senin eşsiz bir insan olduğunu gösteriyor Doris. Seni sevmekle ne kadar isabetli bir hareket ettiğimi... ...şimdi daha iyi anlıyorum. Peki sen de beni seviyor musun Doris? Evet Leonard. Gerçek kader bizi kötü bir durumda karşılaştırdı ama ben de seni seviyorum. Umarım Steve ortaya çıkar da bu aşkımızı seninle evlenerek perçinleriz. İnşallah sevgilim. Oh. Bakalım bu seferki ziyaretçimiz kim? Konserv Walter. Hayrola? <gülüyor> Girebilir miyim şef? Ah misafiriniz olduğunu bilmiyordum efendim ee, Günaydın Bayan Huf Sizi burada göreceğim aklımın ucuna bile gelmezdi Şey Bayan Huf bir konuda akıl danışmaya gelmiş de Bana ne söyleyeceksiniz komiser? Sonra da söylesem olur şef ee, Siz konuşun ben zaten gitmek üzereydim Bana verdiğiniz nasihatler için teşekkür ederim müfettiş bey İyi günler efendim Şey iyi günler Bayan Huf Evet, seni dinliyorum komiser. Ne söyleyeceksin bana? Ee, Steve Huff bu ayın on birinde... ...Kozmopolit Turizm Ajentesi'ne giderek çeşitli yönlere giden uçakların hareket saatlerini sormuş. Vay canına. New York, Meksiko ve Havana'ya giden uçakların saatlerini öğrenmiş. İyi ama üçü de birbirinin tersi yönünde yerler. Biliyorum. Hmm. Tabii, kafamızı karıştırmak için bunu yaptığına eminim efendim. Bu da Steve Huff'un kaçma işini daha önce planladığı anlamına geliyor... Sanırım artık sen de Steve'in kaçtığına inanıyorsundur Walter. Sadece bir ihtimal ama... Evet. Başka söyleyeceğim bir şey var mı komiser? Var. Dün Bayan Huff sizi polis müdürlüğünde ziyarete gelmişti ya. Evet ne olmuş? Kocasının kaybolduğu günden bu yana ilk defa arabayı kullanmış. E ne var bunda? E, size gelirken benzin istasyonuna uğrayıp benzin almış. Almışsa ne olmuş yani? Ne? Benzin mi almış dedin? Evet. Evet. Evet. Oysa kocası Steve kaybolmadan bir gün önce... ...arabasının deposunu full doldurmuştu. O günden bugüne de arabayı kimse kullanmadığına göre... ...arabanın içindeki 15 galon benzine ne oldu dersiniz şef? Bu çok ilginç bir durum Walter. Eğer dediğin gibi Bayan Huff arabayı hiç kullanmadıysa tabii. Kullansaydı bahçesine nöbetçi diktiğimiz adamlarımız bize haber verirdi. Doğru. Bak aklıma ne geldi konser. ...hufların evinin bir tarafı caddeye... ...öbür tarafı da patikaya bakıyor... ...farkında mısın? Evet, o patikadan da doğru nehre iniliyor... ...neden sordunuz şef? İş şimdi anlaşıldı komiser... ...huf kimseye görünmeden... ...işte bu yoldan kaçtı... ...mutlaka nehirde, kıyıda bir yerde... ...bir deniz motoru onu hazır bekliyordu... Steve garajındaki boş iki benzin bidonuna Arabasına doldurduğu benzine aktardı Sonra da bidonlar ve parayla deniz motoruna binerek kaçtı Olabilir ama niye bu kadar çok benzin alsın ki? Buradan Vancouver'e gitmesi için korsiye boğazını geçmesi gerekiyor Az yol değil Üstelik kıyı devrelerine yakalanmamak için de Açıktan gitmek zorunda Benzinin yetmeyeceğini düşünüp Yanına bir iki bidon yedek almıştır Kıyı araştırın, motora ait bir iz bulmaya çalışın... ...ayrıca Kanada makamlarıyla görüşmek üzere bir adamınızı Vancouver'e gönderin... ...baksın bakalım ayın 18'inden sonra bizimkine benzer biri oralarda görünmüş mü? Olabilir ihtimal tabii... Eh, neyse ben gideyim... Ee, ...bana söyleyeceğiniz bir şey var mı efendim? Şey, bence Steve Huff'un bir milyon dolarla kaçtığı apaçık ortada... ...yani Bayan Huff'tan şüphelenmemize artık gerek yok... Artık peşine polis takmasak diyorum. hani Siz bilirsiniz ama bana kalırsa... Bayan Huf hala benim gözümde kocasını öldürüp yok eden bir katil adayı efendim. Görüşmek üzere şef. Namussuz herif. Dolise kancayı taktı. İlle de katil diye yakalayacak kadını. Bunun kadar keçi inatlı bir polise rastlamadım. Yahut ...kadının kocası bir milyon dolarla kaçtı diyorum... ...o hala kadının kocasını öldürdüğüne inanıyor. Buyurun, müfettiş Wilkins. Leonard, sevgilim. Doris, hayatım sen misin? Şimdi geldim eve. Gitti mi yardımcın olacak o bulduk suratlı adam? <gülüyor> Gitti. <gülüyor> İşin yoksa gelsene. Şimdi mi? Evet. ...hem de hemen. Hizmetçi de yok. Bu yalnızlık bunaltıyor beni Leonard. Seni görmek istiyorum. Birazdan yanındayım sevgilim. Biliyor musun? Sana öyle bağlandım ki Leonard. Sensiz bir saniye bile yapamıyorum sevgilim. Ben de öyle Doris. Beni öyle etkiledin ki... <Gülüyor> ...senin beni sevmen bir çelişki değil mi Leonard? Neden? Sen bir polissin... ...ve kaybolan kocasını öldürmekle suçlanan bir kadını seviyorsun. Evet ama sen katil değilsin ki... ...kocanı öldürmedin ki... ...öyle değil mi? Peki ya katilsem... ...ya kocamı öldürdüysem... gene beni sever miydin Leonard? Kadının katili sevilmez diye bir kural var mıdır aşkın töresinde? Bırak böyle lafları... Doris, seni deliler gibi seviyorum. Sana sırılsıkla maaşım. Hala anlamıyor musun bunu? O halde... ...bilmen gereken bir gerçeği itiraf etmek istiyorum sana. Ne? ne, ne neyi itiraf etmek istiyorsun Doris? Steve, Yani kocamı... ...ben öldürdüm Leonard. Anlamadım. Ne, ne dedin? Bir daha tekrar eder misin? Steve Hufu ben öldürdüm dedim. Yani... Şimdi sen kocanı bizim yani polisin aradığı Steve Huff'u öldürdüğünü mü söylüyorsun bana? Evet sevgilim. O, o, o, o olamaz. Niçin söyledim bunu şimdi bana? Ni niçin? Seni sevdiğim için Leonard. N nasıl yani? Seni seviyorum Leonard. Günün birinde nasıl olsa öğrenecektim bu gerçeği. O zaman beni affetmeyebilir. Polis olduğundan faydalanmak için seni sever gibi göründüğümü iddia ederdin. İşte durum bu. Ben bir katilim, kocasını öldüren bir kadınım. İstersen artık sevmeyebilirsin beni. Aramızda geçenleri unutabilirsin ya da ellerime kelepçe vurarak tutuklayabilirsin beni. İnan, inan. Hapiste idama bile giderken sana kızmam Leonard. Hadi, hadi yap görevini sevgilim. Hadi. <gülüyor> Görevim seni tutuklamak ama yapamam. Seni seviyorum Doris. Sevdiğim aşık olduğum kadına kelepçe vurarak sizinden atamam. Şunu unutma. Değil Steve'i öldürmek. Dünyanın yarısını bile öldürmüş olsan umurumda bile değil artık. Seni seviyorum Doris. Hem de deliler gibi. Hadi anlat şimdi. Kocanı neden ve nasıl öldürdün? Seni dinliyorum. Sevmiyordum ama o benim kocamdı onun soyadını taşıyor onun evinde refah içinde yaşıyordum beni aldattığını tahmin ediyordum ama bu sadece bir tahminden ibaretti ne zaman ki o Fugger denen kadın beni arayıp da şu anda kocan yanımda o artık benim senden boşanıp benimle evlenecek dedi işte o zaman kocanı öldürmeye karar verdim hayır sadece durumun ciddiyetini anladım e boşansaydın keşke Düşünmedim değil ama kolay değildi buna karar vermek. Zira basit bir tezgahtarken saygıdeğer, zengin, bolluk içinde yaşayan bir kadın olmuştum. Bütün bunları kaybetmeyi göze alamazdım. Peki sonra? Metresinin telefon açtığı gün, hizmetçim Helen'a izin verdim ve cebime de tabancayı koyarak Steve'i beklemeye başladım. Akşam hava karardığı zaman geldi. Kendisiyle kavga ettik. Steve beni tabanca ile görünce çok korktu Onun böyle korkak olduğunu hiç sanmazdım Bana metresinden ayrılacağını boşlularıyla başının dertte olduğunu Bir iki gün içinde işlerini yoluna koyacağını Ve eskisi gibi mutlu bir karı koca olacağımıza söz verdi Sen de inandın mı ona? <gülüyor> İnanmayıp da ne yapabilirdim ki? Peki olay gününe gelelim Yani onu öldürdüğün güne <gülüyor> O gün akşam eve geldi. Arabasını garaja çekti, sonra boş iki bidona arabadan benzin çekti. Kaçacağını anlamıştım. Elinde de naylon bir poşet vardı ama içinde ne olduğunu bilmiyordum. O gece erken yattık. Ama ben uykuhapa almadığım için uyuyamadım. Bir ara bir gürültü duydum. Kalktım, baktım. Steve giyinmişti, ağır ağır merdivenleri iniyordu. Yani dışarı mı çıkıyordu? Evet. Onu takip ettiğimin farkında bile değildi. O naylon poşette elindeydi. Doğru garaja gitti. Dolu benzin bidonlarını aldı, patikadan nehre inmeye başladı. Ee, sen de onu gizlice takip ediyordun. Evet. Peki üzerinde ne vardı? Ee, benim sadece sabahlık vardı. Peki tabanca yanında mıydı? Evet Tabanca senin miydi? A hayır Steve'in silahıydı o e Evde etajerin içinde saklardı e Evet devam et sevgilim Steve nehre indi Kıyıda duran bir motora bindi Elindeki poşeti oturduğu yerin altına soktu e Tam motoru çalıştırmaya hazırlanıyordu ki Ben motora atladım Steve beni görünce çok şaşırdı Sonra? Kendisine nereye gittiğini sordum bir süre için Kanada'ya kaçacağına ama daha sonra geri döneceğini söyledi. Kendisine ben de geleceğim deyince önce itiraz etti. Hatta beni dövmeye kalktı. Ama tabancayı çıkarınca yelkenleri suya indirdi. Ve ikiniz birden yola çıktınız. Evet. Sahilden on dakika uzaklaşmıştık ki birden motor sustu. Ne oldu dedim. Arızalandı bakacağım dedi. Birden üzerime atladı. ...niyeti beni denize atmaktı. Sen de tabancanı çıkartıp onu vurdun değil mi? Evet. Kaç el ateş ettin ona? E, bilmiyorum. İki, iki ya da üç, üç el. Kurşunu yiyince nehre düştü. O zaman ne yaptığımın farkına vardım. Onu kurtarmak istedim ama... ...Rüzgar tekneyi sürüklüyordu. Bir müddet sonra ne Stevie gördüm... ...ne de onun imdat çağrısını duydum. Sonra da motoru çalıştırıp... ...tekrar sahile geldim. Sakladığı para dolu naylon poşeti de yanıma aldım. Peki motoru ne yaptın? E, hala sahilde mi duruyor o? Hayır motoru tekrar çalıştırdım Gazı sonuna kadar açtım Tekne yıldırım gibi açıklara doğru ilerlemeye başladı Sonra da kimse görmeden eve geldim Hizmetçi kalkmamıştı daha Hemen yukarı odama çıktım Üstümü değiştirdim Paraları kanepenin üzerindeki deri minderin içine yerleştirdim Peki tabancayı ne yaptın Doris? Ay şey o, o motorda kaldı Yani onu yanıma almayı akıl edemedim Leonard işte bu çok kötü Doris O silahta senin parmak izlerim var Yani seni suçlayacak tek delili sen teknede bıraktın Dua et de tekneyi polis hala bulamamış olsun sevgilim İnan bana Leonard Olay aynen böyle cereyan etti Ben ben onu öldürmek istememiştim Ama teknede bana saldırıp da beni nehre atacağını anlayınca işte o zaman Sakin ol sevgilim Seninki meşru müdafaya girer yani sen kendini korumak için ateş ettin bu durumda. Şimdi bak... ...bundan sonrası için ben ne dersem onu yapacaksın tamam mı Doris? Tamam tamam Sevgi'lim. Yapacağın iş şu... ...ortalık yatışıncaya kadar burada kalacaksın. Bugünlerde Steve'in cesedini bulabilirler. Ceset bulununca da... ...onun tabanca kurşunuyla öldürüldüğünü anlayacaklar. Eğer tabancayı teknede bırakmamış olsaydın... ...seni hiçbir savcı cinayet işlemekle suçlayamazdı. Dedim ya panik halindeydim Leonard. O an bunu düşünemedim. Ama yine de hala kurtulma şansım var sevgilim. Eğer tekne bir kayaya çarpıp da batarsa... ...silah üzerindeki parmak izleri silinebilir. Umarım öyle olur Leonard. Telefonlarım dinleniyor. O zaman sana aşık olmamıştım daha. Ve bu yüzden dinlenmesi emrine ben vermiştim komiser Walter'a. <Gülüyor> Bu yüzden birbirimizi telefonda ararken son derece resmin konuşacağız tamam mı? Tamam tamam Hadi asma suratını Ne olursa olsun Doris Dinliyor musun benim Ne olursa olsun kurtulacaksın sevgilim Senin sayende Leonar Evet benim sayende Ve sen benim karım olacaksın Buradan uzaklara güneşli bir ülkeye gideceğiz İster misin sevgilim? Oh, seninle olduktan sonra dünyanın her yerine giderim Leonar Tahkikat nasıl gidiyor komiser? Çok iyi şef. Doğrusu akıllı adamsınız. Steve'in tekneyle kaçmış olabileceğini söylemiştiniz ya. E? Tahkikatı o yönde geliştirdik ve bir gemi kaptanından bir ihbar aldık. Bu ihbara göre kaptan 18 Mart sabahı Kanada sularında bir motor görmüş. İlginç. Peki sonra? Ama teknede kimse yokmuş. Kaptan e... durumu deniz makamlarına bildirmiş. Peki tekne bulunmuş mu komiser? Hayır ama ben bulunması için gerekli emirleri verdim. Hem bulunsa da olur, bulunmasa da olur. E nasıl olsa Steve'in tekneyle kaçtığını öğrendik. Madem Steven kaçtığını kabul ediyorsun... ...o zaman bu iş sana düşüyor komiser. Hemen Vancouver'e gidip tahkikatı oradan yürüteceksin. Bakalım Steve oraya gitmiş mi, gitmemiş mi? Demek yardımcın komiser Walter'ı Kanada'ya gönderdiniz. Evet, tabii onun bir şeyden haberi yok. Walter, Steve'in deniz motoruyla... ...Kanada'ya kaçtığını sanıyor. Ben de kendisine tahkikat yapması için... ...oraya gönderdim. İki günden önce dönmez. İnşallah bu arada motoru bulur... ...tabancayı da saklarız. Böylece seni kimse suçlayamaz. Leonard, tekne bulunur da tabanca da içinden çıkarsa... ...o zaman polisler benim onu öldürdüğümü anlarlar mı? Maalesef sevgilim. Silah üzerindeki parmak izlerin seni ele verir. Ama dua edelim ki... ...tekneyi Walter ve adamlarından önce biz buluruz. <Gülüyor> Kanada'dan çok çabuk döndün Walter. Bari bir sonuç alabildin mi? Evet, bir iz bulabildim mefettişi. ...ayın 18'inde Martin adında... ...Amerikan pasaportu taşıyan biri... ...Vancouver havaalanından San Juan'a gitmiş. Martin aşağı yukarı... ...Steve Hoof'un boyundaymış. Aralarındaki tek fark... ...Steve Esmer, Martin ise sarışınmış. Ama istedikten sonra... ...saç rengini değiştirmek 5 dakikalık bir olay şef... ...biliyorsun. Peki sen ne diyorsun bu işe? Sence bu Martin bizim Steve olabilir mi? Oh, olabilir değil. O Martin denen adam... Kesin olarak bizim City Hof'dur şef. Bilirsin, burnum iyi koku alır. Bugün hava ne kadar güzel değil mi Leonard? Evet, harika. Doris. Evet sevgili sen onu, yani Steve'i öldürdüğünden emin misin? E, şey, tabii. Neden sordun? Bak şimdi baştan alalım şu işeyle. O gece silah senin sabahlığının cebindeydi değil mi? Evet. Teknede Steve senin üzerine saldırmıştı. Sen de bunun üzerine onunla boğuşurken... ...sabahlığının cebinden silahı çıkarttın... ...ve ona ateş ettin. Evet, aynen öyle oldu. Tabii nehirde dalga vardı... ...ve teknede bir sağa bir sola yalpalıyordu. Öyle değil mi? Evet. Neden soruyorsun bunları Leonard? Doris sanırım sen Steve'i öldürmedin. Aman, aman Allah'ım. Ama nasıl olur Leonard? Ona iki el ateş ettim. Tekneden düşerken elini kalbine götürerek ah dediğini duydum. Bu onu öldürdüğün anlamına gelmez Doris. Kendisine silah doğrultulan biri gayri ihtiyari eline öyle götürür. Hem sen onun nehre düştüğünü ve çırpındığını gördüğünü söylemiştin, değil mi? E, evet, evet. Yani şimdi o ölmedi mi? Bunu mu demek istiyorsun, Leona? Sanırım öyle Doris. İşin kötü tarafı bu yüzden sen dul da sayılmazsın artık. <Gülüyor> Alo. Porto Rico polis müdürlüğüne. Başkomiser Harry ile görüşmek istiyorum. Bekliyorum. Anlaşılan Doris'in yarım bıraktığı bu işi ben tamamlayacağım. Alo, Harry sen misin? Ee, merhaba dostum, ben Leonard Wilkins. Nasılsın? Sağol Harry. Ee, şey, senden bir ricam var, dinle. Martin 19'unda Martin adında biri... Vancouver yoluyla San Juan'a gelmiş. Bu adamın oralarda ne aradığını öğrenmek istiyorum. Evet evet aceredir. Sağ ol dostum. Bir saate kadar mı? Harika. Senden haber bekliyorum. Eyvallah Heri. Evet. Şimdi bütün iş Heriden gelecek cevabı beklemek. sevgili dostum. Evet. E, evet. Evet. Evet. Anlaşıldı. Sağ ol Harry. Bana çok büyük bir iyilik yaptın arkadaşım. Unutmayacağım bunu. Hadi görüşmek üzere. Martin yani Steve şu anda gemiyle Charleston'a doğru yol alıyormuş. Evet. Yolun sonuna geliyoruz. Şu Martin takma adını taşıyan Steve'i Charleston'da karşılamak şart oldu artık. ...yarın seninle görüşemeyeceğiz sevgilim. Ha neden? Bir yere mi gidiyorsun? Evet. Ha, nereye? Seninle benim kaderimizi belirleyecek olan son noktaya Doris. Bilmece gibisin bu gece Leonard. Ne demek istediğini anlayamadım. Koca Martin adıyla yaşıyor Doris. Ve şu anda Helen adlı bir gemiyle Charleston'a doğru yol almakta. Yarın sabah uçakla Charleston'a hareket edip bindiği gemiyi karşılayacağım. E peki, e peki sonra? Senin yarım bıraktığın işi orada ben tamamlayacağım Doris. Tam zamanında gelmişim. İşte gemi yolcuları inmeye başladı. Bakalım bizim sarışın güneş gözlüklü Martin ya da hakiki adıyla Steve ne zaman inecek? İşte işte o. Sarışın iri yarı bir adam. Hakikaten de Steve'e benziyor. Tek farkları saç renkleri. Takip edelim bakalım nereye gidecek? de ayağıyla kapana girdi namussuz. Tam aradığım gibi bir sokak. Kedilerden başka kimse yok. Burada görebilirmiş mi? Hey sen! Martin! Ya da öteki adıyla Steve. Elveda dostum. Al bakalım. <gülüyor> güle güle Steve kardeş güle güle. Şimdi dul karın artık benimle rahatlıkla evlenebilir. Geliyorum Doris, geliyorum sevgilim. Artık kimse senin kocana öldürmekle suçlayamayacak. Deniz motorunu bulsalar bile bu bir şey ifade etmeyecek artık. Çünkü kocanı sen değil ben öldürdüm. Ah aşk, sen neler yaptırıyorsun insana. Benim gibi bir polisi katil bile yapıyorsun. O da ne? Bu arabalar bizim polis müdürlüğünün. İyi ama Doris'in köşkünün bahçesinde işlerine... Vay canına. Komiser Walter da orada. Hey Walter. Walter neler oluyor burada? Polislerin burada ne işi var? Ha, ben de sizi arıyordum müfettiş. Sormayın neler oldu? Neler oldu? Leonard. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Aman Allah'ım. Walter. <Gülüyor> Doris'i yani Bayan Huf'u neden tutukladın? Kocasını öldürmek suçundan müfettiş. Ne? Kocasını öldürmek suçuyla mı dedin? Hı -hı, evet. Evet. Bu gece sabaha karşı bir balıkçı Steve Huff'un cesedini kıyıda buldu. Adli Hı? Tabip adamın iki kurşunla öldürüldüğünü söyledi. Ne? Sen neler söylediğinin farkında mısın komiser? Derken sahil muhafaza teşkilatı Steve'in deniz motorunda bulmaz mı? Araştırdığımızda motorda bir tabanca ile bir terlik bulduk. Silahın üzerindeki parmak izleri bayan Huff'a aitti. Zaten kadın az önce her şeyi itiraf etti. O bir milyon doları sakladığı yeri bile gösterdi bize. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! İyi ama ya Martin? <gülüyor> Martin'in bu işte bilgisi yokmuş hep. Bereket versin adamcağızın hiçbir şeyden haberi olmadı. <gülüyor> Komiser Walter... ...bu mektubu size evimden yazıyorum... Hissiyatımla hareket edip bir kadın sevdim. Bunun kim olduğunuz sanırım anlamışsındır. Polis arkadaşlarının arasında senin pek yakışıklı olmadığın söylenirse de, sen her zaman sağduyunla hareket etmesini bildin. Şu anda sana ne kadar gıptı ettiğimi bilemezsin sevgili dostum. Bendeki bu fiziki yakışıklılığın... ...akli melekelerimi körelttiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Bir heva, bir heves peşinde koşmuşum meğer. Az sonra benim için anlamsız olan bu hayatıma... ...yanımda masumane duran şu tabancayla son vermiş olacağım. Sana bu mektubu yazmamdaki maksadım... ...ölümümden kimseyi mesul tutmaman içindir. Sevgili dostum Walter... Hayatta her inişin bir çıkışı, her yapılan işin şöyle veya böyle bir bedeli oluyor ama mutlaka oluyor. Sanırım bu düşüncemde yanılmıyorum. Bu bedeli sevmek uğruna şehevi arzularımın bir karşılığı olarak da düşünebilirsin. Elveda dostum boldur. Wilkins Leonard. Arzu'nun Bedeli adlı oyunumuzu dinlediniz Bir başka oyunda buluşmak üzere Hoşçakalın